Bismillahirrahmanirrahim Humeze Suresi Bu surede Mekki surelerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birden 9'a kadar Diliyle çekiştirip Yüzünden de alay edenin Vay haline Ki o Malı toplayıp onu sayar malının kendini ebedi kılacağını sanır. Hayır. And olsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu bilir misin sen? O Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Ki tırmanıp yüreklerin içine işler. Bu onların üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış sütunlar arasında. Evet. Rabbimiz San-ı yine bize burada edep öğretiyor. Diliyle çekiştirip yüzünden alay edenin, o gün başına hiç iyi şeylerin gelmeyeceğini, malı toplayıp saymanın, üst üste yığıp teker teker saymanın ve cimrilik yapanın, malının kendinde ebedi kalacağını sanmasıyla mal toplaması ve onu tamamen dünyaya ebediyen baki kalacağını zannetmesi onun cehenneme girmesine sebep olacağını söylüyor. Ve hayır and ki o hutameye atılacak. Hayır mesele onun sandığı gibi değil. Ne de hesap ettiği gibi. Bu malı toplayıp sayan muhakkak Hutame'ye atılacak. Hutame, cehennemin sıfatı olan isimlerinden bir isimdir. Çünkü o kendisinde bulunan herkesi ezer. Onun için Rabbimiz subhan ve Kuvveti Hutame'nin ne olduğunu bilir misin sen? O Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki tırmanıp yüreklerin içine işler buyuruyor. Allah Subhan-ı bizleri böyle bir duruma düşmekten beri buyursun. Rahmetiyle razı olduğu kullarının arasına bizleri de koysun. O müminlerin vasıflarıyla bizleri de vasıflandırsın. Allah'ın verdiği rızıktan hem yiyen, hem de infak eden o samimi kulların arasına bizleri de katsın. Elhamdülillahi, abdül alemin.